Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 11. Bölüm Habeşistan'a hicret Yukarıda kısaca bahsedildiği gibi, İslamiyet Mekke'de yavaş yavaş yayılırken, müşriklerin Müslümanlara karşı tavırları da sertleşmiş, onların sözlü tepkilerine fiili müdahaleleri de eklenmişti. Ashabının maruz kaldığı zulüm ve işkencelere son derecede üzülen, fakat engellemeye gücü yetmeyen Resulullah, Müslümanlara dinlerini yaşayabilecekleri, ve can güvenliğine sahip olabilecekleri bir yer olarak Habeşistan'a gitmeyi tavsiye etti. Habeşistan'ın Hristiyan kralı Asame-i Necaşi, hakimiyeti altında yaşayanlara iyi davranan, adaletli bir hükümdardı. Bu duruma işaretle, Hazreti Peygamber ashabına şöyle buyurdu. Şayet isterseniz Habeşistan'a gidin. Zira orada, Ülkesinde hiç kimseye zulmedilmeyen bir hükümdar iş başındadır. Orası bir doğruluk ve dürüstlük ülkesidir. Allah bir kolaylık verinceye kadar orada kalın. Bu tavsiye üzerine 11 erkekle 4 kadından oluşan Müslüman kafilesi 615 yılında Şuayb limanından Habeşistan'a hareket etti. Kafilede Hazreti Osman ve eşi Resulullah'ın kızı Rukiye Zübeyir bin Avvam, Mus'ab bin Umeyr, Abdurrahman bin Avf, Ebu Seleme ve Eşi Ümmü Seleme gibi İslam tarihi açısından önemli isimler yer almaktaydı. İslam'da ilk hicret olarak önem taşıyan bu gelişme, Resulullah'ın peygamberliğinin ilk yıllarında Afrika ile temasa geçmesini de sağlamış oluyordu. Bir yıl sonra Mekke'ye dönen Hazreti Osman'ın anlattıklarından, Müslümanların orada iyi karşılanmış oldukları anlaşıldı. Bu sebeple ikinci bir büyük kafile, Cafer bin Ebi Talip başkanlığında Habeşistan'a hicret etmiştir. Sonuçta buraya göç edenlerin sayısı 108'e ulaşmıştır. Müslümanların sayısının gittikçe artması üzerine Kureyşliler, hicret edenlerin iadesi talebiyle Habeşistan'a bir heyet gönderdiler. Necaşi, her iki tarafı da dinlemek için Müslümanların temsilcilerini de huzuruna çağırdı. Habeş muhacirleri adına Necaşi ile Cafer bin Ebu Talip konuştu. Onun sözleri, İslam'ın ilk muhataplarında meydana getirdiği değişimi göstermesi bakımından önem taşımaktadır. O şöyle dedi. Ey hükümdar! Biz cahiliye zihniyetine sahip bir kavimdik. Putlara tapar ölü hayvan eti yer, fuhuş yapardık. Akrabalık bağlarına riayet etmez, komşularımıza kötülük ederdik. Güçlü olanlarımız zayıflarımızı ezerdi. Allah aramızdan doğruluk ve iffetini bildiğimiz, güven duyduğumuz peygamberi gönderdi. O bizden putlara değil sadece Allah'a tapmamızı, emanete riayet etmemizi, akraba ve komşuları gözetmemizi, Doğru davranıp, yalan, iftira, kan davası ve yetim malı yemekten uzak durmamızı istedi. Biz de ona iman ettik. Tarafları dinleyen Asham'e, iade isteğini reddetti. Müslümanlar Habeşistan'da bir süre kaldılar. Habeş muhacirlerinden 33 kişi, aşağıda bahsedilecek olan şib Ebu Talip'teki boykotun sona ermesinden sonra Mekke'ye döndü. Geriye kalan Habeş muhacirlerinin bir kısmı hicretten sonra, son kafile ise hicretin yedinci yılında kendi isteğiyle Medine'ye dönmüştür. Bu arada Kureyşliler Bedir gazvesinden sonra yeni bir heyet göndererek Müslümanların iade edilmesini istemişlerse de Asame bu taleplerini de daha önce olduğu gibi reddetmiştir.